Bölüm 263. Yalan şahitliğin şiddetle yasak oluşu. Yalan sözden mutlaka sakının. 22 Hac 30. Bilmediğin şeyin ardına düşme. Çünkü göz, kulak ve kalp bunların hepsi tüm yaptıklarından sorumludurlar.